yemeniz gerekiyor. Nefsinizi kırmak için işte bundan dolayı İslam diniyle alakası yok dedim. Ya bu adam yani hep şiitse şey örnek. Buyur. Al, alacak karanlık. Sesin gelmiyor alacak hocam. Bilmiyorum Seyit ama benim için çok önemli. Az uyumak için çok uğraştım. <gülüyor> 8 saat <gülüyor> uyumazsam olmuyor. Efendim. İstediğiniz kadar bizden gidiyor. Tamam, tamam. Bu söyleme arkadaş. Buyur değil, tarikatı karıştırıyor sohbeti. Bugün, evet. Bir tarikat var ya, tarikatların köpekle beraber yemek yeme olayı. Siz burada tesavvufu konuşuyorsunuz. O burada tarikatı konuşuyor. Bir günkü yani İkisini ayrı ayrı anlatsanız daha da güzel oluyor. Allah razı olsun. Kulacı Hocam orada mısın? Sesin gelmiyor ha. Onu bilesin. Mikrofon aldığın için sesinde yok. Diyorum ki bir şey diyecek herhalde. Söyleme e, kardeşimizin kim olduğunu biliyorum. Tahminim o e, eski Ali diye ismi olan bir kardeşimiz. Onun e, bu kadarına da dayanacağız yani. O kadar yazdığı ile normal yani. Efendim. Ali mi bu? E, a, tahmin, yazılar yazılarından o olduğunu e, kalbime doğdu. Tahminim odur. O da beni eskiden beri tanır. E, evet. Şimdi ne Şimdi zaman kadar bizi kafir münafık böyle böyle. Ya hocam yani bu alamayacağını biliyor da onun için. Yok yok ya, yazıklarla Mikrofonu... diyor da sizler münafıksınız falan diye başlıyordu ama öyle demedim. <gülüyor> inşallah değildir Hadi senin. kararlı senin dediğin doğru çıksın inşallah da yanılmadığını tahmin ediyorum neyse e, bulunsun yazsın bize e, istediğimize cevap veririz istediğimize cevap vermeyiz bu da bizim hakkımızı bunu istediğimiz gibi kullanırız Muhammed Sefa hocam saygıdeğer hocam geldi e, üstad geldi onu inşallah ona bırakalım hocam e, şöyle böyle boş zamanlarda Allah razı olsun ee, siz gibi değerli kardeşlerimizin müsamahasını inşallah kötüye kullanmadık. Haddimizi aşmadık. Cenab-ı Hak eğer sürücü lisan olduysa aff affeylesin. Sizlere de hakkınızı edin sevgili kardeşim. Hocam müsait değilmiş. Bir yandan da çeviri yapayım diyor. Bir kardeşim Nuri Dilara. Ha çeviri mi yapacaksınız? Efendim ee, Ben şuna sevindim yani e, Suriye'de son anda yeni olanlar çok iyi gidiyor. Ve e, Suriye'deki olanlarla ilgili bir şeyler konuşmak isterseniz Allah razı olsun. Allah razı olsun. E, yani ders çalışacağım gibi düşün diyor. Siz hiç Melami tarikatı diye bir tarikat duydunuz mu? Evet. Evet duydum. Yani tanıyorum da yakından tanıyorum. Efendim. Evet. Hocam biraz açıklar ee, biz de bilmiyoruz Melami tarikatı. Ha Melami tarikatı. Melami tarikatının e, büyüğü Muhammed Murid var. Hacı Bayram Veli Hazretleri var. Melami tarikatı çıkışı itibariyle İhlas suzüne kurulmuş bir tarikattır. Daha sonra iç, içlerine masonlar girmiştir. Ve siyaristler girmiştir. Daha sonra e, vahdet vücut noktasında onları bozmuşlardır. Tamamen bunlar olan melami tarikatı içerisinde çok bozuk inançlar vardır. Şeytanı dahi suçlamazlar ee, ve de melamet donunu giymiş olmanın gereği bazı e, efendim davranışlar sergile, sergileyeyim derken şeriatın tamamını reddeder duruma düşen inançları vardır. Bu manada onları e, hak yola gelmesi için tevbeye davet etmek lazım yani eğer tevbe etmiyorlar, şeytanı suçlamıyorlarsa, bilin ki onlar Yezidilerin gibi bir sapıklığa düşmüşlerdir. Yezidiler gibi. Yezidiler de şeytanı ee, efendim lanetli bir varlık olarak değil, eski azazil şekliyle bilirler. Dolayısıyla bu grup insanların içerisinde son zamanı masalına girmiş. Bunları. Efendim? Hacı Beyran Veli Hazretleri tenzih ederiz ama e, şeysi e, benziyor. Yani birçok yönüyle. Hacı Bayram ama tamamen e, haşa o şeriatı bilen birisidir. Bunlar içerisinde son zaman ilk 300 yıllık bir hadise, 300 yıl bozulmuştur 300 yıl içerisinde. Mola Can tarikatlarla ilgili e, Melami'lerin önceki grupların içerisinde çok büyük alimle çıktığını bunların içerisinde Hacı Bayram Bülent de sayılır, diğerlerini, e, ama son zaman ise Masonlar vahdedi vücut noktasında ve e, e, ihlasın ortaya çıkmasıyla ilgili iddia ile e, e, bütün İslam'ın yasak ettiği şeyleri yapıp buna rağmen de efendim, ihlası iddiasıyla bunu yaptıklarını söylerler. ve Hatta bir kısımlarda şeyhlerine secde ederler falan. Dolayısıyla çeşitli çeşitli şeytana e, lanet okuyamazlar. Tehid makamında olduklarını söylerek Tevhid e, makamında oldukları içinde tevbe edemezler kendilerinin eğer tevbe etseler tevhid mi halına düşeceğini inandırırlar. Yani kainattaki bütün varlıkların içerisinde Allah'ın bir cüzü, bir parçasını gördüklerini iddia ederler. Bu tamamen son zaman yedi tane Türkiye'nin genelinde ve burada Avrupa'da böyle sapık insanlar vardı. Bunlar e, İslam'ın temelinde e, aykırı, batın de daha tehlikeli inançlara sahipler. Bu manada en tehlikeli olan tarika. Bunlar tarikat değildir yani. Melami'lik tarikat değildir Melami'lik hakikat ehlidir Bunlar tarikat değil Bunlar hakikat ehlidir Bunlar tamamen e, Diğer tarikat ehlini de e, Şirk ile tekfir ederler Tarikat ehlini de Tekfir ederler Ama Hacı ismini andığım için Haşa onu ben suçlamak için değil Ama bunların son zaman Meşhur olan gurucular Muhammed Nuri bile temizdir Yani bu inançları savunmamıştır Ondan sonra içine giren ajanlar Mevlevilikte de vardır. Bu masonlar ve farmasonların girip e, tarikatın bozduğu söz konusudur. Bunlar tarikatlar içerisinde eskiden Osmanlı'da e, efendim o en e, hasta döneminde bunlar girmişlerdi. Tamamen kimi şeyh pozisyonunda masondu. Kimi şu veya bu pozisyonlarda hem Mevlevilikte hem Bektaşilikte hem de e, Mevlevilikte bu bunlar yaygın bir şekilde Hı -hı. gerek kitap yazarak ve gereksine dini tahrip ederek felsefi yaklaşım göstermişler. Onun için bu tehlikeye işaret ediyorum. Evet. Hı -hı. Buyur. Yazımı oku yanmıyor, şahit oluyorsunuz hocanız diyor. Yine ya yazdım yukarıda ordayı bilmiyorum ki. Sifu bir şey diyecektin arada buyur. Sifu sen düştün arada sesin gelmiyor. Şimdi geliyor mu? Tansavvıf öyle tarikat ehli olmanız için köpeğe ona dinledim zaten biliyorum. Evet. Buyur Sifu. Ha düştü herhalde. Hocam bir gün tarikata nasıl bakıyorsunuz? Bugün mesela Sofi'ler tarikatı mı? Yani bir bütün bakışla hep iyi bakmamız lazım. Yani bütün cemaat, bütün tarikatlar tehlikeli bakış açısı cahilin sözü olur. Ama işlerinde kötüsü yok mu? Şimdi Elbette. sesim var mı? Selamun Şimdi söyleme, sana söylüyorum bu lafımı. Şeytan Allah'ın düşmanı iken dünyanın bir ucundan bir ucuna aynı anda gidebiliyorsa, akıl bunu idrak ediyorsa ve kabulleniyorsa, neden bunu aynı şekilde bir Allah dostu yaparken akıl bunu almıyor? Be ahmak! Bunu iyi düşün, tamam mı? Ya neyse iddianız başka dursun da, ee, özellikle eğer bir yerden bir yere gidiyorsak hepsi Allah'ın izniyle ve Allah'ın göndermesiyle, gücüyle oluyor. Şeytan da gidiyorsa Allah'ın ona müsaade etmesiyle oluyor. Asla insanlar bir yerden öbür yere bir an içerisinde gidemezler. Bu gücü Allah izin vermediği zaman, kimseye müsaade etmediği zaman, bunu kimse yapamaz. Ne şeytan hey, ne cin. biz de ne onu ne? söylüyoruz herhalde değil mi? Aynen. Konuşurken de Allah böyle. Konuşurken. Yani Allah'ın izin vermediğinden hariç başkası yapabilir mi bunu? Ziyaret şeytan. Şeytana da Allah aynen, izin vermiş. Aynen. Aynen. Evet. Cin perilere de Allah izin vermişti. Şeytana Kur'an'da açık ayet vardır. Ona izin vermişler kıyamet akada bölünme. Evet. Yani her evet. yerde gidebiliyor. Yani. Aa, açık evde e insana insana öyle bir ayet yoktur yani. İnsanın bir yerin yeri çok evet yani bu gitmesi insan insan tabiatına zıttır. Allah öyle yaratmadı. evliya içinde var. Bakın şimdi. Hangi ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'la İsrâil Aleyhisselam'ın yolculuğunda e, anlatan ayet-i kerimede e, efendim insan birisi kalkıyor. Musa Süleyman Aleyhisselam ne diyor? E, efendim e, Musa Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam da ne diyor? E, sen diyor. O, o, o, o da cindir hocam. O da onun tabiatında vardır. Yani o o belirli kısım tahtını çok hızlı şekilde getirme imkanı vardır onun. O, o bir insan oludur, cin değildir onu getiren. Cinden İnsanoğlu daha hızlı. Efendim, Yok, hocam yapmayın ya. Ya ya Cin değil yani, insan. Dolayısıyla Hazreti Aleyhisselam diyeleri diğerleri çok yani. Bu örnekleri velinin kerameti konusunda ehli sünnet böyle düşünür. Kurban Hoca'nın dediği gibi cin değil insan. Evet. Başka varsa Bartın hocam gelmiş. Maşallah maşallah. Bartın hocam yani hafız ararsanız Bartın hocam. Güzel de ilahisi var. Aslında bir ilahi yoksa da coştursa bizi ya. Ali Peter William Stone Kurban abi dedi ya güzel acayip Peter William Stone dedi ama hemen Kurban abi dedi merhabalar aleyküm selam merhabalar. Kurban hocam bu konularda dikkatli olun diyor değil mi? Ha, dikkatli. Dinliyorum muhterem hocam. Bugün cenazemiz vardı. O Allah rahmet eylesin. Başını sağ olsun hocam. Yakınız mı? Kimdir? Sesin filan yok. ha Değil mi? Vay vay vay. Kurban abi diye diyor ama arkası gelmiyor. Almanya'dan bizim köylü abimiz, bu büyüğümüzdü değil mi? Allah rahmet eylesin. Makamlıca, âli eylesin, cennet eylesin. Taksiratını affeylesin. Gülümser kardeşimiz de gelmiş. Biz onun selam verdiyse de alamadık. Kusura bakmasın da. Diğer arkadaşların hepsini bazen görebiliyoruz. Bazen göremiyoruz. Çok muhterem abimizdi. Tanıyor muyum ben acaba? İnsanoğlunun makamları cinlere verilen makamlardan daha yüksektir. Demekiz. Aynen. Ee, evet. Teşekkürler. Allah razı olsun. Şimdi böylece birkaç şeyleri aklımıza geldiği kadar bu arada başından söylüyorum eğer bizde lisan-ı sürce olursa efendim yanlış şeyler olursa Cenab-ı Hak affersin. Siz de inşallah hakkınızı helal edin. Ama mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyoruz. Ee, yok hocam tanımazsınız. Öyle mi? Olsun yine din kardeşimizdir. Helal olsun hakkımızda. Evet. Allah ne diyor? Kurban abi ben Hristiyan'ın Müslümanları çok seviyorum. Bundan sorun var mı? E, Müslümanları seviyorsan bayağı iyi Hristiyanmışsın. Patırtmak içinde yani Müslümanları seven Hristiyan çok az gördüm. <gülüyor> Müslümanları seviyormuş. Bak çok güzel bir şey. Bence bu kardeşimizin Müslümanları niye sevdiğini müsaade edindi bize anlatsın. Çok ben hiç görmedim Müslümanları seven Hristiyanlar yani bayağı iyiymiş yani bir kardeşim mikrofon alsın da ya bizi niye seviyorsun yani neyimizden seviyorsun falan yani o kadar sevilecek tarafımız var mı Müslümanların herkes nefret ederken sen nasıl? Hele Katoliklerden. <gülüyor> ha beni seviyorsun. İyi Allah hidayet versin inşallah. Biz de, biz de bu sevgilinize sevginize saygınıza karşılık veririz. Efendim Evet. Peter hasta mısın diyor. Hristiyanlar seni linç ederler. Sen bu <gülüyor> Sev, sevdadan vazgeç. Birisi de öyle diyor. Müslümanları sevmende sorun yok ama Müslümanlar Hristiyanları seviyorsa orada sorun vardır. Köse Dal, Köse Dal sen nerelerdesin ya? Eskiden beri konuşurduk ederdik. Bayağı da dengeli konuşurdunuz. Ama şimdi hiç mikrofon almıyorsun. Ben Müslümanlar Efendim Allah sana Müslüman olmayı nasip etsin. Siyahi siyahi kardeşimiz de öyle dedi. Ben e, cihattayım abi. Maşallah ya gel şu, şu cihadını bir anlat. Ne, nerede cihad ediyorsun? Nasıl bir cihad ediyorsun? Bu Köse Dağlı çok iyi konuşan bir arkadaş. Böyle mantıklı konuşur sanal alemde öyle mi ha sanal alemde cihaz, benim gibi yani Allah razı olsun köse dağlı aniden çıkıyor ortaya botnikleri daha önce de geliyor mu falan, bilmiyoruz tabi setreleyen <gülüyor> evet Allah razı olsun ya, bununla geçmişte kimin odasıydı bizim ee, bir oda vardı o ara orada gelip konuşuyorduk ben, ben konuşmayı seven kişiyim değil mi ya al bakalım mikrofonu biraz konuş. Bot sevmem. Kurban abi bir sorun var. Sen kalbi temiz bir abiye benziyorsun. İnşallah öyle olur. Müslümanlar bizde nefret ediyor mu? Allah Allah. Çok güzel soru. <gülüyor> ya Acaba nefret ediyor muyuz? Şimdi şöyle. Nefrete karşılık veriyoruz. Sabredemiyoruz. Çünkü Amerika dedi ki bak ben sana niye sevmediğimizi kızdığımızı söyleyeyim. Amerika dedi ki ben demokrati getireceğim dedi. Geldi karıştırdı. Üç milyonsa ben e, dört milyon adam öldürdü. Anla diye söyleyeyim yani. Bir işin biraz ironik tarafı. Bir demokrasi getireceğim dedi Suriye'ye huzur getireceğim dedi. Biz de öyle anladık. Ne bileyim bir demokrasi öyle bir şey zannettik. Getirdim milyonları efendim kan döktü hala perişan. Gittiği yere huzur getirmiyor. Diyor ki ya ben buraya gezmeye geldim diyor. Ya sen buraya gezebiliyorsun da yani biz şu kapı komşumuza niye gezmeye gidemiyoruz? Cık, size yasak falan dedi. Biz de diyoruz ki ya bu, bu Hristiyan nasıl bir şeymiş falan. Şaşıyoruz yani. Bırakayım bunlar Hadi bıraktım bakalım. Peter Allah'ı bilemeyen Rabbisini ihanet eden kimseleri neden sevelim ki? diyor. O da Türkçe çok iyi ya ben de düzgün falan bazı arkadaşlar ya bayağı güzel yazmışsınız Allah razı Ya şu mikrofonu benden alacak kimse yok mu? Bugün mikrofon benim başıma kaldı. Evet. Ha, Türkiye Ermenisiymiş. Yani Ermeniler aslında eskiden sadık dost derlerdi. İnşallah öyle çıkarsınız. Amerika'nın demokrasi bombalar öldürür, demokrasi getirir, ölüler Amerika demokrasisine itiraz edemezler. Onların anlayışı bu yani. Evet bayrağımla, vatanımla, ülkemle cumhurbaşkanımla gurur duyuyorum ha öyle ya Ermenisin ee, burada söyleme arkadaş herhal alındı ben e, Ali değilim diye herhalde mikrofonu alacak bakalım bakalım Ali miymiş değil miymiş Hicazlı or orada mısın? Bu kardeş kimmiş bakalım bakalım yanıldıysam özür dileyeceğim Ali değilse mikrofonu ona verelim Hicazlı orada mısın? hazır ol Hadi sinema yüküm. Gönel lali, değil mi? <gülüyor> ama mikrofon istiyor. Bakın odağınıza karışmam. Ben mikrofonu bildiğim, e, verdiğim diye e, reddi ama nasıl girdiyse girmiş. Konuşacak şimdi elini kaldırıyor. Mikrofonu vereyim e, bana suç atmayın. Ben zaten mikrofonu bırakacağım. Hicazi oradan herhangi biriniz odaya bakmıyorsanız sizin Benim değil yani. Kurban abi göneli paralelci olmaz. <gülüyor> konuşamaz hocam, müsterih ol, ne rahatlattın ya, sağ ol. <gülüyor> ya konuşabilir de, yani odanın daha sonra birbirine girerse sorumlusu sizsiniz. Yani odanıza sahip çıkın. Efendim, Muhammed Sefa hocam dinleniyor bugün, her zaman ben dinleniyorum. Şimdi o dinleniyor, iyi. Hicazi zaten odaya hakim. Diğer arkadaşlar da burada güzelce, ee, diğer Opo'ların arkadaşları da inşallah, Dikkat edersiniz. Benim çok bugün ağzım açıldı. Ee, tekrar tekrar özür dilerim siz Sevgili kardeşim. Tamam abi. Tamam. Allah razı olsun. Söyleme gönelli olmayabilir. Değil mi? Belki de olmayabilir. Yani verelim isterseniz bir deneyin. Testiyi kırmadan reddi verdim. Gerek yok yazmasın, konuşmasın, dinlemesin diyor. Dinlesin diyor. Pardon. Evet. İyi. Hadi Allah'a emanet olun. Hicaz'ı benim için Medine'de dua et. Mübarek ümmeti Muhammed için orada ya fırsat tam senin elinde ya ya Vallahi tam hazinenin yerindesin efendim sevdiğim yaradan seni sevdiklerini bereketlendirsin yani sevgine karşılık vermemek olmaz Allah razı olsun Allah hidayet versin diye efendim ve bu manada sevginize de yine karşılık veriyoruz Herkese eşit fırsat vermek lazım. Söyleme de onu bekliyor. Medine imle veremek, Mekkeyi mükerreme, kıymetli, değerli hocam. Değil mi Bartınlı? Özlemedin mi hocam Bartınlı? Bartınlı hocam, şu Medine'yi özlemedin mi ya? Özlemedik mi yani? Bir şöyle bir ilahi alsan da bir söylesen de, şu pas tutmuş kalbimiz biraz canlansa da, ya şu Bartın'da ne yapsak ne etsek de bir ilahi okutsak. Sesi çok güzel, mübarem sesi çok güzel. Özlenmez mi öyle iller? Doyulur mu Muhammed'e? Doyulur mu Medine'ye değil hay, hay, hay, hay. Allah razı olsun. Ya, Bartın Hocam beni kırmaz da işte, şeysi varmış, bir samimi arkadaşı, abisi vefat etmiş onun için. Yoksa okurdu, çok, şimdiye çoktan okurdu da. Ee, inşallah başka zaman sözünü aldık Hicaz'ı unutma bugün cenaze merasimimiz vardı da onun için ses yok dedi adam. Ha bu ara bir ara bir şey geliyor buraya neydi ismi kardan adam. Geliyor çıkıyor mu hiç konuşmuyor. Oysa ki o eskiden bir tanıdığımız arkadaştı o artık bize hiç konuşmaz oldu şimdi işi vurmaya gittiler gitmeden kardeşlerimize mesela çekmişler Alaca karanlık, hoş geldiniz. Evet hocam alaca karanlık varmış o da ben ona bırakayım. İnşallah o beni kırmaz. Allah'a emanet olun hayırlı geceler, güzel sohbetler diliyorum hepinize. Allah'ın güzel kulları, kalbinizi salim tutun insanların gönüllerini kırmayın. Her kırdığınız gönül Allah'ın Kâbesidir. Onlar e, garip olabilir, Allah'a yakın anlarına dek gelebilir. Onlar da hoş tutmaya çalışalım. E, severim sevilelim Yunuscan ve de insanları e, birlik beraberliğimizi pekiştirelim. E, Cenab-ı Hak e, kendi nuruyla, feyziyle, bereketiyle, güzel dinimiz İslam'ın hidayetiyle hepimizi nurlandırsın, bereketlendirsin sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.